Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkıları. Günaydın. 94.9 açık radyodayız. Ben Özgecan Kara. Ben Can Tambil. Ben de Ömer Mada. İklim için programın başlıyoruz. dünyadan ve Türkiye'den iklim gelişmeleri, dünyadan gelişmeler için Ömer Mada. Evet, Paris'e giderken Paris'teki yıl sonundaki önemli COP21 diye adlandırılan görüşmeler ve zirve diye tabir ediliyor ama yıl, her yıl yapılan bir toplantı. Ona giden yolda önemli gelişmeler de oluyor. Hem Türkiye'den hem de dünya genelinden birçok etkinlik ve anlaşmalardan da bahsedebilmek mümkün olacak bugün. Evet, günün en tatsız haberiyle hemen başlayalım. Çok... Berbat bir haber aslında. Shell grubuna, Royal Dutch Shell şirketine petrol arama izni verildi. Kuzey Kutbu'nda yani değmemiş topraklarda. Üç sene sonra. Evet, Beaufort ve Çukçi denizlerinde fosil yakıt arayabilirler. Yani hem petrol hem de doğalgaz. Bunu Jamie Hen başta olmak üzere çevreciler. Yani 350 oradan Jamie Hen mesela, iklim aktivisti örgütü. ...şey dedi yani... ...utanç verici bir şey... ...Şel'e bu konuda... ...araştırma izni verilmesi... ...Obama'nın büyük utancıdır... ...dedi... başkalı açıklamalar da var... ...ama Şel'in özellikle de... ...canım biraz önce söylediği gibi... ...üç yıllık gecikmesinin en önemli sebebi... ...daha giriş... ...şeylere girişmeden önce... Ara, ...aramaya girmeden önce... ...sondaj şeyine... ...başlamadan aracı karaya oturtmasıydı orada yapılacak bir e, meydana gelecek bir kazanın telafisi yok sıfır son yani. anda dönüldü 3 sene önceki Çukçı Denizi'nde meydana gelen kazada e, daha doğrusu kaza ihtimalinden son anda e, dönüldü bir buz e, dağı kopmuş olan bir buz dağı sondajlı yapan büyük kulelerin üzerine doğru gelmeye başladığı Platform, zaman evet. platformun üzerine gelmeye başladığı zaman aramalar durdu ardından 3 sene boyunca olmadı ama şimdi Obama yönetiminin verdiği yeni bir kararla beraber bu araştırmalara, bu arama çalışmalarında tekrardan başlanıyormuş. Evet ve hatta bizzat Shell'in kendisi bile e, burada meydana gelecek bir ya da birden fazla kazanın e, şeyden e, tamirinin telafisinin mümkün olmayacağını kendisi de söylüyor. Evet. Çünkü o, o şartlarda bütün bir... E, Kış geçecek. Ondan sonra belki bir sonraki yaza kim öyle kim kala ne diye bir şey. Ne böyle bütün... bir teknoloji ne de böyle bir alan mevcut şu anda. Evet. Dünyanın kuzeyinde. Evet ama bunu yapıyorlar. Ayrıca da kuzey buzlarının erimesi ayrı bir hikaye zaten. iklim için başa, canlıların başına gelebilecek en büyük felaket o. Bunun üzerinde daha duracağız. Bu karar çok yeni geldi elimize. Berbat bir durum bir başka dünyadan bir haber daha verelim. Dün onu da kısaca değinme fırsatımız olmuştur. Dün buna da ee, Karayipler ülkesinden 14 bağımsız ülke Karikom diye adlandırılan Karayipler Komünitesinin durumunu açıkladılar. Fransa ile işbirliğine gidiyoruz. Ve iklim değişikliği Paris'e bir antlaşma çok ciddi bir antlaşma sağlanamazsa bizim ülkelerimiz bine kalmayacak yeryüzünde demişlerdi. Çok önemli bir açıklama. Fransa ve Avrupa Birliği ile anahtar kilit rol oynayacak bu iki grup yani hem Avrupa Birliği bir grup olarak hem de Fransa toplantıların ev sahibi olarak. Ve öylesine fırtınalar falan oluyor ki daha şimdiden diyorlar mesela bir adanın Saint Vincent ve Grenadine adalarının Pasifik'teki yüzde yirmisini bir seferinde götürüyor milli gelirinin bir fırtına bile. Yani evet. yok olacaklar denizin altında gömülüp gidecekler. İşin garip tarafı açık gazetede de dün değinebilme şansı bulmuştuk. Dünya genelinden ve Türkiye'den baktığınız zaman kara ipleri gazeteler üzerinden elbette böyle bir durumun sanki hiç olmadığını böyle bir ihtimalin olmayacağını... Gayet turistik ve herkesin günlük güneşlik bir şekilde orada tatilini geçirebileceğini gibi bir ihtimalle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama gerçekler hiç de öyle değil. değil. Bahama'nın bizzat Bahama'lar üzerinde turistik yazı çıkıyor. Fotoğraflar güzel ama Bahama'nın başbakanı %300'ü kaybettik zaten bugüne kadar. iklim değişikliğine bağlı fırtınalar şundan bundan dolayı diyor milli gelirin bu böyle devam edemez ve muhakkak tedbir almamız gerekiyor yüzde sekseni zaten bahama adalarının yüzde sekseni deniz seviyesinin yani yükselen denizlerin altında kalacak ülke diye bir şey kalmayacak evet. diyor onun için de artık tedbir almak ...durumundayız diyorlar. Aslında Efer. kampanyayı bu şekilde... ...şimdi dün sezonu falan da geldi... ...insanlar balayına bahamalara falan gidecek... ...acaba kampanyada böyle bir şey mi yapsak... ...eğer balayına bahamalara gitmek istiyorsanız... ...gelin iklim için beraber çalışalım... ...Paris'ten bir anlaşma çıksın. Evet güzel bir kampanya <gülüyor> moddası olabilir. Yoksa bu son balayınız <gülüyor> son olabilir bal <gülüyor> Son ayı. <gülüyor> son balayının son ayı diye... Hayır balda kalmadı. Oraya da bir referans vermek lazım galiba. Arıların durumu da şu anda ortada. İngiltere'den gelen son haberler vardı. Ee, zaten açık radyoda da dinleyebilme şansı bulabiliyorsunuz. Arıların kaderiyle alakalı son gelişmeleri. Bir de orası da trajik. E, evet aynen öyle. Bir de gözden kaçan bir başka yönü daha var. Onu da defalarca söyledik ama ne kadar tekrarlansa yeridir bence. Büyük bir adalet ve vicdan meselesi var. Bu ülkeler Tek gelirleri de turizm filan ve dünyada iklimin bozulmasına katkıları en düşük olan ülkeye. Bin, yani yüz, binde üç seragazı katkıları bu, bu ülkelerin bağmalarının hiçbir şey yok yani. Katkı seragazı diye bir şey ve en çok yok olacaklar. Böyle de bir adaletsizlik, korkunç bir adalet sorunu var. Evet yani. dünyanın kırsal olarak nitelendiriyorum ben biraz da bu adaları ve ada ülkelerinin halini konum olarak da. Türkiye'ye evet. baktığınız zaman da zaten bu e, katkıyı kırsal alanda en aziz görebiliyorsunuz. Fakat ilk etkilenenler, etrafına kurulan termik santraller, madenler ve diğer çalışmalarla beraber ilk etkilenenler gene kırsaldaki e, insanlar ve onların yerleşim yerleri oluyor. Bunlardan bir tanesi de e, Çanakkale, Bayremiç'te Kaz Dağları buluşması vardı. E, Çanakkale Çevre Platformu'nun çağrısıyla beraber e, bu yıl ikinci kez Kaz Dağları buluşması gerçekleşti. İki gün süren etkinliğe yaklaşık bin kişinin katıldığından bahsediliyor. İhlas Haber Ajansı'nın e, haberinde. Yeni Şafak Hastası'nın internet sitesinden okuyorum bunu da. Katılımcılar altın madencilerini, termik santralleri, HES'leri, nükleer enerji, kirletilen yaşam alanlarını ve doğa katliamını hep birlikte protesto etmişler. Etkinliğin ilk gününde Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında Bayramiç Evciler Köyü'nün sınırları içinde bulunan Ayazma Mesire yerlerine de çadırlarını kurmuşlar. İklim için ekibi de oradaydı. İklim için... E, için e, çalışan gönüllü olarak orada bu or, genül, gönüllü olarak çalışan insanlar da oradaydı onların da e, hem fotoğraflarını hem de neler yapıp ettiğini iklim için.org sitesinden de ve facebook sayfasından da görebilirsiniz ufak bir de ses kaydı almışlar oradaki mücadelenin ne olduğunu anlatan isterseniz şimdi bir de onu dinleyelim. Marmara İmcisi olarak biz onu yani altından daha kıymetli olduğu için mücadele ediyoruz. 2007'nin, Kasım 21'lerinden yani mücadele ediyoruz. Buyur, buyur. Yani altın suyu hayır demek istedik. Hazırlar sokmandığınızda sizler de geldiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Yani, yani büyük bir gösteri oldu. Hepiniz memnun olduk. Allah razı olsun hepinizden. Yani önümüne kadar gitmek istiyoruz yani bu meseleni. Taşaranlara asla izin vermeyeceğiz. Yani arabanın önüne asacak filan var yani gelecek olduktan sonra. Yani Kalızağın altına daha değeri. Susuz yaşanır ama susuz yaşanmaz, altınsız yaşanır. Aynen. Önümüzde, yerinize her zaman su lazımdır. Yani. Sıcaktan kavrulduğumuz zaman yani bunalım geçirdiğiniz zaman. Şurada bir yudum su verir misin, bir bardak su verir misin? Yani soğuk bir şeyler istiyor herkes. Yani istemesi gerekiyor da yani. Bir insan olarak her şey lazım, evvela hayat lazım. Kalızağın dedim. Bütün varlığın çay kası var burada. Bayram'ın barajı ancak bir zehir gölüm olmadığında. Hiçbir zaman bir canlı yani huzurlu yaşayamaz. Alpası yönü hayır diyoruz. Hep birlikte. Yani benim kadınlar da destekliyor. Ankara'ya kadar yolumuzu attık. Yedi tane mahkeme kazandılar. Ben burada mücadele ediyorum. Çevreciler de orada mahkemen mücadele ediyor. Yani Allah razı olsun Allah kazandı. Böyle bu bu düğünü birleşme zamanı geldi. Taşaranlara fırsat yok. Siyano'ya hayır. Dayanışmayla. Dayanışmayla. Dayanışmayla. Birbirlerimize kenetleneceğiz. Daima birlikte beraberlikte. Yani olmamız gerekiyor. Yani atalarımız bize bu dünya yüzüce mührümüzde taşaranlara siyano'yla siyano'yla. Hayır. Yani Çanakkale geçilmez olduğu bir anı olarak kalmamalı. Tarih yazmış atalarımız, onların yüzüne gitmemiz gerekiyor. Ölülerimizi, çeyitlerimizi rahatla halkla Çanakkale'ye koyması gerekiyor. Devlet ancak bunu da yani düşünmeleri gerekiyor. Sadece kendi keselerine deyiz. Bu zamanda sevgili vatandaşlarıma, yani evde varan milletin oy istemesi deyiz. Evvela halkı düşünmesi gerekiyor. Yani böyle. Yaşasın. Teşekkür ederim. İsmini, soy ismini birlikte şimdi söylesin hanife ile. Ben bir evcâlki oyundan bir köy kadını fantastikler. Hanife? Hansa dört dört Evet hanife dört taşı dinledik ee, bayram işten ee, köyünün tam ortasına kurulan köylerinin tam ortasına kurulan bir altın madenine karşı yıllarca mücadele veren e, o e, köylülerin, seslerinden bir tanesi popüler seslerinden bir tanesi de bilindik seslerinden bir tanesiydi. Ee, İklim için ekibinden bunu yapan arkadaşlarımız Didem ve Duyguya da çok teşekkür ediyoruz. Evet, Derya evet. ve Duyguya da çok teşekkür ediyoruz. Ee, Özge Can da oradaydı, Çanakkale'deydi geçtiğimiz aylarda. Onun da ilginç izlemeleri vardı. Bu vesileyle onları da dinleyelim. Ee, evet, e, Nisan ayında Çanakkale'de e, küçük kuyudan başlayan sonra Biga Kara Bigaya kadar uzanan 5-6 günlük Zaman geçirdim oradaki insanlarla tanışıp neler yapıyorlar direnişine ne durumda anlamaya öğrenmeye çalıştım. Ee, yani Çanakkale için bir hafta aylar yıllar orada kalıp ne olup bittiğini öğrenmek lazım. Çünkü Çanakkale savaş alanı olmuş çevre davalarıyla. 2008'den bu yana 24 tane çevre davası açılmış Çanakkale'de 9 tanesi son 6 ayda açılmış. Ve bu davalar altın madenlere termik santrallere imar planlarına karşı açılan davalar şu anda en önemli hepimizin de dikkat etmesi gereken bir imar planı var hatırlarsanız belki Bozcaada'da imar açılacak diye bir imza kampanyaları başlatılmıştı evet. 1,100 bin imar planı çıkmıştı elbette Bozcaada'nın imara açılması korkunç bir durum ama o 1,100 bin imar planı sadece Bozcaada değil Balıkesir ve Çanakkale bölgesinin iki şehri birden içine alan ve tamamen Orayı bir organize sanayi bölgesine dönüştürecek bir imar planı. Bu plana göre yani plandaki usulsüzlükleri falan geçiyorum. Hani bu kadar büyük bir planın iki şehri içine alan bir planın tartışılarak konuşularak askıya alınması vesaire gerekiyordu. Onları geçiyorum. Bursa organize sanayinden kat kat daha büyük bir organize sanayi bölgesi Bandırma'da düşünülüyor. Ve bandırma organize sanayinin elektrik ihtiyacını karşılamak için Lapseki'den Karabiga'ya kadar olan bölge termik santral bölgesi olarak gösteriliyor. Sonra bu bölge 3. köprü ile Kuzey Marmara otoyoluyla İstanbul'a bağlanacak. Büyük Marmara projesi olacak. Bu arada yani bilmeyenler için Lapseki Karabiga dediğimiz alan yani arabayla 2 saatte gidilebilecek bir alan ve o alanı tamamen termik santral bölgesi yapacaklar. Lapseki meyve ağaçlarıyla dolu bir yer. Ve e, zaten şu anda iki tane çalışan, e, o bölgede çalışan termik santral var. Ama Çanakkale'de üç tane çalışan, on üç tane de rapor, lisans ya da inşaat aşamasında olan termik santral projesi var. On altı tane proje Çanakkale için. Bunlar e, genellikle de kömür yakıtlı evet. santraller değil mi Özgecan? Evet, kömür ve linyit, evet, linyit kömürü. E, Olabilecek en kirli. Aynen. E, enerji biçimiyle yani. Ki Çanakkale için herhalde güneş rüzgar bize yeter <gülüyor> diyebileceğimiz bir yer. Evet ikinci büyük Çanakkale Meydan Muharebesi'ne hoş geldik yani. Kesinlikle. Yani o bölgede yani küçücük alanda o kadar termik santral yapılması orada e, bütün yani tarım, hayvancılık her türlü şeyi etkileyecek. Ve hani Çanakkale'ler çok da mutlu bir şekilde söyledikleri bir şey. Biz İstanbul'un arka bahçesiyiz. Bütün meyve sebze buradan gidiyor. Biz Bursa'nın arka bahçesiyiz. Biz burada meyve sebze yetiştiremediğimizde siz ne yapacaksınız? Mesela e, Arılardan bahsettik. O da Çanakkale Arıcılar Birliği Başkanı Cahit İleri ile görüşmüştüm. Dediği şu Erenköy köyünde 30 farklı çeşit e, olan 16 dönüm üzüm bağı varmış. Geçen sene bir kasa üzüm alıp soframa getiremedim ben iklim değişikliği dedi. Ya da mesela eski ziraat odası başkanı, şimdi damızlık keçi koyun yetiştiricileri birliği başkanı İlhan Ulus'la görüştüm. Çok güzel bir lafı var benim hoşuma gitti. İklim değişikliği tuttu mu yıkıyor, çekti mi kurutuyor diye. O da geçen seneki domates üretiminden bahsetti. Yani normalde 29 Ekim'den sonra kıra düşen yerler 5 Ekim'de erkenden don kıra yapıyor. %60'a varan verim kaybı ki Çanakkale domatesiyle meşhur bir yer. Evet böyle bir ikramın içerisinde hemen İstanbul'un da Türkiye'nin en büyük şehirinin hemen yan, yanı başında bulunan yerde bunlar oluyor ama bir yandan da direniş sürüyor hem e, senin aktardıklarından hem de, de Hanife taşın aktardıklarından mücadelenin öyle kolay kolay bırakılmayacağı da ortaya çıkıyor galiba peki e, bu örgütlü bir hareket yani organize bir hareket e, var mı orada yani Sadece iklim değişikliği ile alakalı olarak da sormuyorum. Çevre mücadeleleri birçok alanda yapılıyor burada biraz önce saydığımız gibi. Böyle bir örgütsellik görebildin mi? İnsanların bir araya gelip beraber hareket edebildiği bir alan var mı? Evet yani özellikle altın mücadelelerinde bir araya gelip kazanılan mücadeleler var. Mesela pardon şu anda köyün adını hatırlayamadım. Mustafa abiyle konuşmuştuk diyeceğim. Ee, orada e, yıl yani böyle hani tamamen köyde pazar alanlarında işte bu sondaj yapıldığı zaman ne olacak diye resimleri göstererek işte e, cenazeler kaldırıyor. Mesela bu çok ilginç geliyor bana e, termik santral mücadelesinde de e, altın mücadelesinde de e, o işte altinci ya da termikçi şirketin e, ...cenazesini kaldırıyorlar mesela... ...yani böyle... ...geren e, işler var ama köy köy... ...toplu bir mücadele yok ki... ...özellikle Çanakkale dağınık bir bölge olduğu için... E, ...bir köyün diğer köyden haberi... ...ancak o köydekiler öbürüne gidip... ...anlattığında oluyor ve aslında iklim değişikliği... ...mücadelesi de biraz böyle yani... hani ...kriz e, gözünün önüne geldiği zaman... ...ya da bir şeyini gördüğün zaman... mi e, yani sadece iklim değişikliği... ...insanoğlu için böyle... ...o zaman mücadele etmeye başlayabiliyorsun... E, bir de tabii ki zor. Yani hani bu büyük termik santraller için konuşuyorum. Bu firmaların muazzam sosyal rüşvetleri var. Çanakkale'ye girdiğiniz anda elektrik firmalarının işte konferans salonları, spor salonları, yelken spor kulüpleri bunlar karşılıyor. Evet. Her yerde onlar yazıyor. Kaldı ki yani mesela Değirmenci Köyü'nde bir termik santral var şu anda çalışıyor. O köyde konuştuğumda. İnsanlar, insanların tarlalarını satın alıyorlar. Satmadınız tarlayı, direndiniz, direniş işte ama bir şekilde o izin çıktı. Oraya termik santral yapıldı, sizin tarlanıza el konuldu. Tarladan artık ne bir sürülecek tarla var, ne orada geçinecek başka bir şey kalıyor. O zaman diyorsunuz ki ya o zaman ben termik santralde çalışayım. Ondan sonra da termik santraldeki o şirket diyor ki sen zamanında bize karşı çıkmıştın. Hmm. Evet, evet. İntikam da alıyor. Bu arada bu konulara ilaveten bugünkü taraf gazetesinde gördüğüm bir şey vardı. Onu da hemen ekleyeyim ziraat mühendislerinden, ziraat mühendisleri odasından bir açıklama var. Türkiye'de uygulanan tarım politikaları nedeniyle çiftçilerin son 10 yılda, sadece 10 yıl içinde, 2005'ten bu yana bir Belçika büyüklüğünde araziyi ekmekten vazgeçtiğini söylüyor. Bir, ve bunların verimli arazilerden gittiğini ve tarım hayvancılık ve kanatlı sektörünün yem ihtiyacının karşılanmasında soya ve mısırın önemli yer tuttuğuna da dikkat çekmişler. Her iki üründe de kendine yeterliği yoktur. Türkiye'nin sağlayamamaktadır diyor. Böyle bir sorundan bahsediyor. Benim vaktimizin de sonuna gidiyoruz. Son merak ettiğim noktalardan bir tanesi bu program içerisinde. Ee, bu yerel hareketler kendi içerisinde olan parçalı parçalı da olsa bölük bir de olsa yerel hareketler e, bu yaptıkları mücadeleyi küresel iklim değişikliği üzerinden görebiliyorlar mı? Ya da böyle bir bağlantı kurulabilmesi mümkün oluyor mu? Aslında pek değil. Ben e, Karabiga'da konuştuğum zaman e, orada yine bu Çanakkale üzüm üretimi çok bol olduğu için benim kendi köyümde Fethiye üzümlü. Biz de iklim değişikliği yüzünden bir bağ üzüm ve bir, bir salkım üzüm üretemedik. ...anisellerden dolayı. Bana üzüm üretemediklerini anlattıklarında... ...ben de bunu anlatıyordum. Bakın evet, benim de köyümde üzüm üretilemiyor. Bu küresel iklim değişikliği diye. Ve o zaman duyduğum şey şuydu. Karabiga'daki Termik Santral Fethi üzümlü köyünü mü etkiliyor? Hmm. Dediler. Ee, yani tamamen şu şekilde. Benim köyümde olmasın da... ...yani çünkü anlık etkileri görüyorlar... Hmm. ...ve anlık etkileri yaşıyorlar. Yapıldıktan sonra yaşıyorlar. Yani çok doğal bir şekilde... Ee, ve diyorlar ki benim köyümde olmasın da işte iki kilometre ötedeki köyde. Evet. O yüzden aslında anlatıp bunu küresel bir bağlam oluşturmak gerçekten kritik. Evet Bahama'daki insanlar çok uzakta değil aslında. Bu açıdan bakıldığı zaman o köyün orada bir köy var ve yakında dememiz lazım yani çok. Evet. Hı. Ee, bu hafta içerisinde, yani bu haftaki programımızda hem dünyanın yerelinden hem de Türkiye'nin yerelinden hikayeler aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Bir parçayla beraber galiba bu haftanın sonuna geliyoruz. Ee, evet, e, El Condor Pasa'yı dinleyeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.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 Sapancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Mercator girişiminin katkılarıyla